Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O salatu ve selamu ala Resulü'nün Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Tabi'bi gulubina Muhammed. Sallu ala Şefiridine Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aşiruhun nebil ma'ruf. Sadakallahu lazim. Değerli kardeşlerim, Bugün de aile saadeti üzerine konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi'nde Allah Teala "Wa ashiru hunne bil ma'ruf." Bu kadınlarla güzel geçinin buyuruyor. Dolayısıyla İslam insanın dünya ve ahiret saadeti'ni esas alan bir din olarak bu mutluluğun, huzurun bir parçası da insanların huzurlu bir aileye sahip olmalarını da görmüştür. Onun içinde huzurlu, mutlu bir yuvanın önündeki engelleri kaldırmayı da İslam kendine görebilmiş. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayet-i de Peygamberimizin uygulamalarında da hep insanları bu yöne teşvik ettiğini görüyoruz. İşte bu neden nedir ki bir aile tesis edildikten sonra o aileyi sadece evlilik akdıyla başlatmak değil önemli olan onu huzur içerisinde yürütmektir bunun içinde evlilik müessesesi, aile müessesesi bir ailenin geçici bir birlikteliği değil bir ailenin cennete yaptıkları bir yolculuktur burada başladıkları ve kıyamet günü de devam edecekleri bir birlikteliktir onun içinde dinimiz ailenin önündeki her türlü problem teşkil eden engelleri kaldırmayı hedeflemiştir. İşte değerli kardeşlerim bunun içindeki hayatın içerisinde hayatın olağan akışı içerisinde hepimizin çok yakından gördüğü gibi ailelerin içerisinde çeşitli huzursuzluklar olabilir. Bu zaten ailenin, insanın, varoluşunun doğal bir sonucudur. Eğer bir yerde her şey mükemmel gidiyorsa zaten o zaman bir sorun vardır. Bir şey yanlış olduğu için her şey mükemmel gider. Bunu bir sahabede de görüyoruz. Ashab-ı kiram efendilerimizden birisi uzun zaman geçmiş, hanımıyla birlikte mutlu bir hayat sürüyor. Hiç problem yaşamıyor. Böyle olduğu için de Hemen hanımına demiş ki, hanım bu böyle olmayacak. Peygamberimize birlikte gidelim boşanalım. Tabi kadın birden şaşırmış. Huzurlu mutlu bir evlilik devam ederken boşanalım deyince kocası. Demiş ki sahabe, bu evlilikte biz seninle huzurlu yaşıyoruz. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Bu imtihanın sırrına, imtihan esprisine aykırı her şey güzel gidiyorsa bir yanlış giden bir şey var, bizim bu dünyada biraz sıkıntı çekmemiz lazım, imtihan edilmemiz lazım. Böyle bir şeyle karşılaşmadığımıza göre bir yanlışlık var. Bunu söylerken hanım da tabii korku içerisinde merdivenlerden kayıp düşüyor. Kafasını gözünü yarınca diyor ki tamam şimdi imtihan gerçekleşti, şu anda başımıza bir musibet geldi. Peygamberimize bu böylece gitmekten vazgeçiyor. Neden bahsediyoruz? Aile içerisinde her şey düzgün giriyorsa bir sorun var demektir. Muhakkak ki eksiklikler, yanlışlıklar olabilir. Çünkü bu dünyanın kendisi bir imtihandır. İmtihan içerisinde de inişler, çıkışlar olması normaldir. Ama önemli olan bu problemi çözmek. Mesela bu sorun olduğu zaman bunu nasıl çözme hususundadır ki, sahabelerin hayatından iyi bir şekilde bildiğimiz kadarıyla ashab-ı kiram efendilerimiz herhangi bir problem yaşadıkları zaman ailevi problemler yaşadıklarında da peygamberimize gelir hakem olmasını ister durumu düzeltirlerdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ayet-i kerime de, bilah, şeyin eğer siz bir şeyde münakaşaya düştüğünüz zaman ferdûhü ilâ Allah ve Resûl Allah'a ve Resûlüne götürün. Onu hakem tayin edin diye buyurmuştur ki zaten sahabe'ler de bunu hayatlarında bizzat uygulamaktaydılar. Yine değerli kardeşlerim, nasıl ki nasıl ki her şeyin bir tedavisi için çeşitli yöntemler kullanılıyorsa işte bu huzursuzlukların yöntemi içinde çeşitli yöntemlerin aracılarının kullanılması normaldir nasıl aile hekimleri varsa aslında bugün aile hekimleriyle beraber aile hakemlerinin olması da normaldir. Aile hakemi de aile büyükleri içerisinden dini bilgiye sahip kimseler arasından seçilir ki bir problem olduğunda doğru mahkemeye gidelim imzalaşalım avukata gidelim demek değil. Tersine bir problem varsa bunu aramızda çözmek huzursuzluğu gidermek demek olmalıdır. Başka ayet kelimede de Allah buyuruyor ki: "İn ki tutum şikaa siz kadın ve erkeğin aralarında bir ayrılık olmasından korkuyorsanız, feb'athu hakeman min ahlihi ve hakeman min o erkeğin de ailesinden, kadının da ailesinden birer hakem tayin edin. Böylece sorunu çözün" diyor Allah ayet kelimede. Ve biliyoruz ki Aile müessesesinin temeli de zaten sevgi ve muhabbet üzerine kurulur. Yani aile aile insanların geçici menfaatine yönelik iki geçici bir sözleşme demek değildir. İler ebed devam edecek olan ve temeli de muhabbet, sevgi üzerine kurulması gereken bir müessesedir. Bunun içinde toplumumuzda kötü örnekleri gördüğümüz gibi ben aile reisiyim, istediğimi yaparım anlayışı doğru bir anlayış değildir. Ve yine bu bizim gelinimizdir. Gelene istediğimiz gibi davranırız, ezeriz. Kazak erkekliğimizi gösteririz. Aynı şekilde erkeğin de başka yanlışların hepsi, hepsi aileyi dinamitleyen, ailenin varlığına zarar eden unsurlardır ki bunların hepsinde de uzak durmamız gerekir. Değerli kardeşlerim, Hz. Ali Efendimiz'e atfedilen bir söz vardır, Hz. Ali Efendimiz buyurur ki, iyi damat kazanılmış bir erkek evlattır, kötü damat da kaybedilmiş bir kız evladıdır, der. Dolayısıyla bir aile evlendiği zaman eğer damat iyiyse, iyiyse ailenin bir ferdi artmıştır, kötü ise de eldeki bir varlıkta gitmiştir. Dolayısıyla ne demeye çalışıyoruz? Ailenin içerisinde ailenin içerisinde huzurun tesis edilmesi en önemli unsurdur. Ve aile müesseselerinin tam de zaten ne ile başlanır? Bir aileye kız istenmeye gidildiğinde Allah'ın emri peygamberin kaviliyle diyerek istenir. Yani ne yapılmış olur? İzzat Allah Teala'nın kendisi kefil tutulur. Ben sana Allah'ı kefil peygamberimizi kefil olarak getiriyorum. Bundan daha büyük kefaret olmaz. Bunları kefil getirerek bir işe giden, bunları şahit tutan insanın da bu işin sonucunda kefil tuttuğu kimseyi yani Yüce Rabbimizi yani peygamberimizi mahcup olmayacak bir şekilde tavır içerisinde olması gerekir. Çünkü sıradan filanın selam ile gitmiyoruz bir insanın selamiyle bile gidildiğinde arkada selamını getirdiğimiz insana mahcup olmamak için onu mahcup etmemek için nasıl insan davranışlarına tutumlarına dikkat ederse evlilikte de şahit tuttuğu Allah Teala'nın bizzat kendisidir ve Peygamberimizdir onun için de bu bilinç içerisinde hareket etmesi gerekir zaten ailenin temelinde şefkat merhamet, sevgi olmadığı zaman bir süre sonra bu varlığın, bu müessesenin devamını sürdürmesi de zordur, mümkün değildir. Onun için de evlilikteki esas itibariyle amaç da üremek, nesli çoğaltmak demek de değildir. Böyle olsaydı bu canlıların insan dışındaki diğer varlıkların birleşmesinden bahsetmiş olurduk ama insanın e, evlenmesindeki eser, esas amacı dünya ve ahiret saadetini tesis etmektir. Bu yönde attığı adımdır. Bunun içinde bu müessesenin varlığını en iyi şekilde sürdürebilmesi için tüm aile fertlerine büyük görevler düşüyor. Çocuğa da, anneye de, babaya da, kayınana da, kayınbabaya da, çevreye de herkesin bu konuda elini taşın altına uzatması, üzerine düşen görev yapması gerekiyor. Çocuk mu? Çocuk bir kere eğer yetiştiği aile ortamı gaddar, baskıcı, hep şiddet içeren yeterli aile terbiyesi almamış bir ortamda büyümüşse zaten doğal bir sonuç olarak da kendisi de o yolun yolucusu olacaktır. Onun için çocuğa bile eğitim verirken bu noktada iyi eğitim vermek gerekir. Yine aynı şekilde işte kayınanalara, kayınvalidelere, herkese görevler düşüyor. Tabii bugün maalesef toplumumuzda yalnızca kayınvalideler hedef haline getiriyor. Sanki bir ailede gelinle damat anlaşamıyorsa, bir huzursuzluk çıkıyorsa cadı bir kaynana var. Bu cadı kaynana bu ailede huzursuzluk istiyor, çekemiyor. Oğlunun elden gittiğine kıskanıyor vesaire gibi yaklaşımlarla maalesef kayınvaliler hedef ediliyor. Elbette ki insanların hatası olabilir. Kayınvalide hata etmişse o da düzeltilmeli. Ama bilelim ki bu, bu anlayış bize Batı toplumunun empoze etmeye çalıştığı, dayatmaya çalıştığı yeni yaşam biçiminin bir faturası. Çünkü toplumumuzda bir bütün ailenin bütünlüğü hedef almışan yani İslami toplumlarda Batı toplumlarında herkesin sözüm ona kendi adına özgürlük dedikleri bir anlayış sürdürüldüğü için kadın da erkek de gelin de damat da aman bağımsız olsunlar kimse karışmasın ne yaparlarsa yapsınlar boyun altında olmasınlar diye aile bağlarını koparmak için uydurulmuş fitne Tabii ki kaynanalar ne yapmamalı? Hata yapıyorsa yapmamalı ki bugün en önemli hatalar içerisinde bir kere genel olarak kıyaslama yapmak aile mefhumundaki yanlışlardan birisi. Koca hanımını kendi annesiyle kıyaslama yaptığı zaman annem çok başarılı dedi. annemin elinden her iş geliyordu, senden gelmiyor dediği zaman olay biter. Aynı şekilde kadın, Kocasını kendi erkek kardeşi gibi, kendi babası gibi görmeye çalışırsa biter. Ortamlar farklıdır. O gelmiş geçmiştir. Ama bugün yeni bir insanla karşı karşıyasınız. Aynı şekilde kayınvalide gelinden ilk zamanlarda acemi olabilir. Kızı gibi olmasını, oğlu gibi olmasını, daha iyi olmasını ister. Ey iyi olmasını istemek doğrudur, hakkıdır ama insanları kışkırtarak bir rekabet içerisine sokarak kıyaslama, mukayese yapmak aile içerisindeki problemlerden birisidir. Her insan kendi içerisinde değerlendirmelidir. Bunun dışında değerli kardeşlerim ikinci olarak bilinmelidir ki bu kadınlar Allah'ın birer emanetidir. Peygamberimizin hayatta yaptığı tek bir haccı vardır. Hacda da bildiğiniz gibi veda hutbesi vardır veda hutbesinde peygamberimiz çok önemli mesajlar vermiştir. Dünyada yaptığı tek bir hutbe, e, haccın hutbesi veda hutbesi olduğu için de artık dünyadan ahirete göçüyor. Ahirete irtihal ederken bizlere kıyamete kadar baki kalacak, kulağımıza küpe olacak önemli mesajlar vermiştir. Asla aklımızdan çıkarmamamız gereken. Onlar nedir? Dört maddede toplanmıştır. Birincisi şirke geri dönmeyin, yegane, kaderi mutlak, kuvvet, kudret sahibi Allah'tır. Bundan asla taviz vermeyin, eğilmeyin, bükülmeyin, İslam'dan taviz vermeyin demiştir. İkincisi birbirinizin boynunu vurmayın, kardeş kavgası içerisine düşmeyin demiştir. Üçüncüsü faiz, sakın ola ki faizde işlem yapmayın, almayın, vermeyin demiştir dördüncüsü de kadındır. Demiştir ki, ey müminler kadınlar size Allah'ın bir emanetidir. Aslında bu dört mesajın da bugün de halen ne kadar çok muhtaç olduğumuz bir el mesaj olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Peygamberimiz veda hutbesinde ne ifade buyurmuştur? Kadınlar size Allah'ın bir emanetidir. Emanet olduğu bilinciyle hareket edilmelidir. Ailenin her bir ferdi açısından gelin işte Diğer görümceler vesaire açısından kazanı aldınız ama bunu bir emanet olarak aldınız Bunun bir hesabı var Bu düşünce içerisinde hareket edilmelidir Başka yanlışlardan bir diğeri şikayet meselesidir Aile içerisinde basit problem sıradan çözülecek bir konu varken Gidip evde konuşmayıp sağa solda konu komşuya yayarak, anlatarak, dedikodusunu yaparak olay daha beter içinden çıkılmaz hale gelir ki bu da zaten dinimizin hoşgörmediği dedikoduculuğun bir neticesidir. Onun için de şikayet etmek gibi veya insanın gizli halini ayıplarını, hatalarını araştırmak gibi işlerden uzak durmak gerekir. Ancak bu takdirde bu yuvaya mutluluk sağlanmış olur değerli kardeşlerim. Bunun dışında, bunun dışındaki yapılan hataların her birisi o ailenin sarsılması vesile olur. Tabii başka kimlere görev düşüyor? Mesela yine karı koca arasındaki işlerden birisi, birisi karı kocanın az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi, başka hiç insanı değil karşısındakinin kocası olduğunu bilerek, onun davranışlarına göre tabiatına uygun hareket etmesi gerekir. Yani insanlar insanlar torunadan çıkmış, düz bir varlık değildirler. Bunu düzeltme imkanı da yoktur. İnsanlar nasıl yaratılmışsa, huyları, suları neyse de bu değiştirilmez. Bu açıdan insanların birbirlerini anlayışla karşılaması, birbirini anlamaya çalışması, birbirini idare etmesi gerekir. Denir ki Esad Efendi Hazretleri bu konuyla ilgili de der ki kadınla koca nasıl idare edecek? Bir kere erkek sorumlu olduğunu bilecek. Erkek bu evlen aile de ise kadının yür, çürü hatası olabilir. Ben erkeğim bu sorumluluk içerisinde hareket edecek. Peki kadın? Kadın da kadın kocasını idare ederken onu belli etmeden idare edecek. Eğer kadın kocasına deli muamelesi yapar, onun aklı eksikmiş gibi, yaram insanmış gibi hem onu idare eder ama hem de bunu belli ederse o da bir huzursuzluk sebebidir. Ne yapmalıdır? Mesela o erken huyuna gitmeli, suyuna gitmeli. Ne istiyorsa, yemek hangi yemekten hoşlanırsa, evin nasıl olmasından hoşlanırsa, kimle neyi konuşmasından hoşlanırsa erken arzu ettiği şekilde davranış içerisinde olmasıdır idare etmesi. Onun içinde iki taraf birbirini idare ettiği takdirde, takdirde bu müessese yürür. Başka ne vardır? Başka bir de temizlikle ilgili konu vardır ki tabii ki İslam'ın temeli temel aldığı hususlardan birisi bildiğiniz gibi temizliktir. Temizlik dinin yarısı buyurmuştur Peygamberimiz. Temizlik zahiri fiziki temizlikler olduğu bir temizlikler temizliklerde genel itibariyle temizlik diyoruz yani. ...içimizde tuttuğumuz çin, nefret, sevmemek gibi aklınıza her ne gelirse bu tür olumsuz duygulardan vücudun arınması, eşlerin, tarafların birbirine karşı... ...böyle bir olumsuz niyet beslememesidir. Kendini temizlemesi başka, tabii ki fiziki temizliktir. Aile içerisinde eğer bir ev temiz değilse, eğer kadın yeterli derecede bu açıdan görevini yapmıyorsa... Tabii ki o ailenin temeline dinamit atılmış olur. Bu da sebep, huzursuzluk nedenlerinden birisidir. Deneyi ki kadın dendiği zaman, kadında üç özellik akla gelir. Nedir bunlar? Nezaket, zerafet ve nezafet. Nedir nezafet? Temizlik. Kadın deyince önce temizlik anlaşılır. Dinin temeli, hayatın temeli temizliktir. Kadın demek, nezafet demek... Kadın demek nezaket. Nezaket nedir? Kibarlık. Kadının kibarlık herkese yakışır ama kadına daha çok kibar olması yakışır. Sonra zerafet, güzellik, estetik anlayışını da Allah yaratılıştan kadınlara vermiştir. Bunlar bu işleri daha iyi yaparlar. Onun için de kadının bu üç hususta görevini iyi bilmesi, iyi yapması gerekir. Değerli kardeşlerim, tabi burada bir başka husus Herkesin görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmasıdır. Kadının aile içerisinde görevleri vardır. Ev hizmetleri yapması gerekir. Ben ama meşgulüm. Başka işlerim var. İşte e, davaya hizmet ediyorum. diyerek kendi evini ihmal etmesi kabul edilemez. Herkes asli görev neyse onu yapmak zorundadır. Aynı şekilde erkek de ben çalışıyorum, yoruluyorum deyip de ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmediği zaman her iki tarafta görevlerini ihmal etmiş olur. Onun için de hem beyin hem hanımın neyse görevi, neleri yapması gerekiyorsa onlardan ihmalde bulunmadan en iyi şekilde görevlerini yerine getirmesi gerekir. Tabii görevle beraber bir başka husus da görevini yerine getirmesi gerektiği gibi görevini bilmesi de gerekir. Biz buna ne diyoruz? İlmihal bilgisi. İlmihal bilgisi nedir? Meslek bilgisidir. İnsan hayatta hangi işi yapıyorsa o işin bilgisine sahip olması gerekir. Nasıl ki mesela hepimiz fakih olmak veya müfessir olmak zorunda değiliz. Ama hiç olmazsa günlük ibadetlerimiz yerine getirecek kadar ibadet bilgisine, fıkıh bilgisine, namazın şartlarını bilmek zorundayız. Buna Bu dini, ibadetle ilgili konuları bilmek zorunda olduğumuz gibi, kendi mesleğimizle ilgili işleri de bilmek zorundayız. Bir kız gelin edilirken, babası evinde ona her şey öğretilir. Sen git, sonra öğrenirsin denmez. Eğer bilgi yeterli derecede bilgi verilmeden gelin edilmişse, bu erkeğe de bu kıza da haksızlık yapılmış olur. Kızın anası, babası bu haksızlığı yapmış olur. Aynı şekilde erkek de her nelere bilmesi gerekiyorsa ki bu... Yani düşünün ki bugün e, tabip ünvanı, doktor ünvanı taşıyan bir adam hem e, önlüğünü giymiş işte filan yerde görev yapıyor ama mesleğinin gereğini yerine getirmiyor. Bir iğne yapacak, iğne yapmaktan aciz. Bilmesi gereken şeyi bilmiyorsa ne derler? Diplomanı bırak, şu cübbeyi çıkar. Neden? Sen bunu bilmek zorundasın. Eğer buraya bu görevi yapmak üzere gelmişsen bileceksin. Onun için de bunu bilmeyen insan da bir vebal altındadır. Herkes yapması gereken görevi bilmek zorundadır. İşte onun için de kadının da kocanın da kendi görevlerini, sorumluluklarını bilmesi ve bunu yerine getirmesi gerekir. Değerli kardeşlerim, bugün maalesef toplum olarak maruz kaldığımız önemli aileyi tehdit eden unsurlardan birisi de feminizm modasıdır. Maalesef ki Müslüman topluluklarda bile ön plana çıkan, insanlara anlatılmaya çalışılan bu hastalık aslında yine aynı şekilde aileyi tehdit eden unsurlardan birisi. Ne diyorlar? İşte bilmem kadın çalışsın. Sözüm ona özgürlük adı altında kadını çağdaş köleler itiyorlar. Bugün Allah Teala her aile bireyine değişik sorumluluk vermiş ki ailenin, rızkının, temin görevini erkeğe vermiştir. Kadına da çocuk yetiştirme bakımı ve ev işleriyle görev vermiştir. Siz şimdi eğer bunu değiştirmeye bu dengeyi bozmaya kalkarsanız o zaman bu kurumu da yok etmiş olursunuz. Ve tabii ki bu feminizm anlayışı çerçevesinde, bugün artık ev hanımlığı da hor görülen, tahkir edilen, küçümsenen bir müessese haline geldi. Halbuki ev hanımlığı en kutsal görevlerden birisidir. Kim beş vakit namazını kılar, orucunu tutar, kocasına itaat ederse direkt cennete gider diyor Peygamberimiz. Cennet, anaların ayaklarının altındadır diyor insanların ulaşmaya çalıştığı en yüce yer anaların ayaklarının altında. Onun için de bu konuda yapılan e, böyle ev hanımlığını küçümseme ya da erkeklerin de aynı şekilde e, ben erkeğim ne yaparsam doğrudur, yumruğumu masaya vurdum, her şey benim dediğim gibi olacak. Anlayışı dayatması doğru bir anlayış değildir. Herkes haddini bilecek değerli kardeşlerim. Ancak o zaman ...o zaman işler yerine gelmiş olur. Bugün ülkemizde kadınlar çalışmaya... E, ...böyle bir nevi ekonomik bağımsızlığa, özgürlüğe teşvik edilirken... ...bunun acı faturasını Avrupa ülkeleri gördüğü için... ...kadınları eve çekmek için değişik projeler üretiyorlar. Mesela bol miktarda doğum teşviği veriyorlar. Aylar öncesinden bir hanım doğum yapacaksa altı ay öncesinden izin veriliyor. Yine süt izni diyor şu kadar süre, maddi imkanlarla destekliyor. Bunlar bunun acı faturasını gördükleri için, aile mefhumu tamamen yok olma durumuna geldiği için ne yapılıyor? Bunlar aileyi tekrar imar, ıslah ederiz diye ev hanımlarını teşvik ediyor. Bizde, bizde tersi yapılıyor. Ne olacakmış? Kadın çalışacakmış da, para kazanacakmış da, özgür olacakmış. Ne olacakmış? maaşlı olunca kocaya kafa tutacak. Senin maaşın varsa benim de maaşım var diyecek ve aile içerisindeki konumlar sarsılacak. Sonra ne olacak? Çalışan hanım sabahları kadın işe gidecek. Çocuk, çocuk kreşe gönderilecek. Her büyük anne baba varsa onlar da huzur evine gönderilecek. Maalesef bize dayatılmaya çalışılan aile düzeni sistemi bu. Halbuki bugün hepimiz biliyoruz ki kreşe gönderilen çocuk, kreşe gönderilen çocuk özellikle annesi çalışan çocuk artık analı babalı öksüz ve yetim halinde. Aile kendi birikimiyle, kendi şefkatiyle, kendi sevgisiyle, kendi değerleriyle çocuğunu yetiştirmeyi bir başka ortama teslim ediyor. Orada işte Kreç'teki bir çocuk bakıcısı nasıl bakarsa baksın. Orada da zaten çocuğa sevgi verelim değil. işte ağlamadan günü de nasıl geçirdik? Bu sağlanmaya çalışılıyor. Halbuki, halbuki kadının en kutsal görevi annelik görevi. Onun için de Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet şerime dedi Allah Teala kadınları özellikle annelikle hususuyla pek çok defa övüyor biliyoruz ki. Değerli kardeşlerim, Yine, yine Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayet-i kerimeden şöyle bir anlam da yine ortaya çıkartılıyor ki, billah, er -nisa. Erkekler kadınların üzerine öncüdür diyor ayet-i kerimede, ön planda onlar gelir. Yine aynı şekilde yani bir derece üstüne sahiptir, egemenlik erkeğe hakkı doğrudur. Ailede reislik görevini dinimiz erkeğe vermiştir. Ama öbür yandan da cennet anaların ayakları altında demiştir. Dolayısıyla da dolayısıyla da birisinin yani bir ayeti alıp da tamam tüm özgürlük, krallık, yönetmelik, padişahlık, erkeklerde oturun yerinize demesi doğru değildir erkeğin kadına. Aynı şekilde kadın da cennet bir ayaklarımızın altında her şey bizde böyle değildir ya her ikisinin de kendisine mahsus bir dengesi Kendisine mahsus bir görev alanı vardır. Bunlar tartışılmaz, bunlar sarsılmaz. Herkes yapması gereken işle ise bunu yapmak zorundadır. Tabii ki bu anlamda aile içerisinde görev paylaşımında hak ve sorumluluk anlayışı içerisinde durulmalıdır. Hak kadar sorumluluk. Allah Teala'nın insanlara gönder, görevlendirdiği, götürdüğü bir görevler vardır ki bunu da bu çerçeve içerisinde yapması gerekir. Tabii ki bugün toplumda gördüğümüz kadın dövme gibi, şiddet uygulama gibi olaylar dinimizin asla tasvip etmediği davranış biçimleridir. Bakın bir rivayete göre Hz. Ayşe buyurmuş ki Peygamberimiz hayatında tek bir defa bile ne hanımını ne de herhangi bir çocuğu dövmemiştir. Eğer iyi bir şey olsaydı herhalde peygamberimiz yapardı. Ve pek çok defa da bunun yanlış olduğunu pek çok defa ikaz ederek de insanları bu tür şiddet uygulamaktan uzak durmaya teşvik etmiştir. Tabi biliyoruz ki bugün artık yeni anlayışlar ortaya çıktı. Şiddet deyince eskiden eline sopayı alıp vurduysan Tokatladıysan şiddette. artık bugün psikolojik şiddet diye bir anlayış da ortaya çıktı ki bu da e, şiddetin, aramızda bu konunun uzmanı hocamız var, onun yanında bu konuda fazla söylemeyelim ama psikolojik şiddet psikolojik şiddet de nedir? Psikolojik şiddet de insanın e, uzak durması gereken bir şiddet biçimidir, yani korkutmak, nefret ettirmek gibi bu tür davranışlar da şiddetin birer çeşidi olduğuna göre bunlardan uzak durmak gerekir. Değerli kardeşlerim biliyoruz ki yapıların her birinin belli bir dayanılık gücü dayanma gücü vardır. En sağlam binalar bile çok kaç şiddetinde 16 şiddetinde depreme dayalıysa bile eğer siz ona getirir kepçeyle, krederle döne döne vurursanız 16 der 36 136 şiddette depreme dayanan bir bina olsun bu sarsılır. Ve yine ne kadar kuvvetli olursa olsun en muhkem yapılan binaların bile belli bir dayanma gücü vardır. Zelzele normal bir binalar işte baraka tipli evler ilk küçük sarsıntıda gider. Biraz daha dayanıklı evler ikincisinde en sağlam olan da 3 olsun 4 olsun 5 olsun. Yani bu deprem nasıl ki en sağlam bilaları bile yok ediyorsa, işte aile içerisindeki öyle küçük görünen ama zamanla büyüyen bu hatalar da telafisi mümkün olmayan sonuçlara vesile olmaktadır. Bunun için de tedbir almak önemli değerli kardeşlerim. Ve yine aile içerisinde dikkat edilmesi gereken bir başka husus da tartışmadır. Aile içi tartışma ifade etmeye çalıştığımız gibi tabii ki ailede huzursuzluklar olabilir, problemler olabilir. Bunun karşılıklı konuşarak, anlaşarak, kendini ifade ederek çözüme gitmesi esastır. Ama bunu şiddet uygulayarak ya da kavgaya götürerek bu ister psikoloji, fiziki şiddet olsun ister söz yoluyla olan şiddet bir şekilde bundan bir sonuç alınamaz. Çünkü Aile içi tartışmanın asla galibi yoktur. Ailede kim tartışırsa tartışsın, bağırıp çağırarak bir neticeye alınmaz. Erkek bağırır, çağırır dediğini yaptırır ama kadın korkudan sinmiştir. Sindiği için e, yutkunmak zorunda kalmıştır. Keza kadın da eğer erkeğe şiddet uyguladı ki, psikolojik şiddet dediğimiz bağırarak, çağırarak bir şekilde ki böyle hanımlar da var. Erkek de görünüşte galip olsa bile mağlup olmuştur. Ee, hanımın böyle bir kendisi açısından bir mağlubiyeti. Çünkü bir erkek asla kadının karşısında mağlubiyete tahammül edemez. Onun için aile içerisinde eğer bireride tartışma oluyorsa o tartışmayı frenlemek gerekir. Tartışarak, hani savaşta yenerek savaşmak vardır, sonuçta yenince bir galibiyet vardır... Ama ayrı içerisindeki tartışmada tartışmanın, savaşın galibi yoktur. Onu bir yerde frenlemek gerekir. Tabii ki ayrı içerisinde bu tartışma olduğu zaman da bir tarafın hatası olduğunda bunu diğer tarafa doğru bir üslup içerisinde ikaz etmesi gerekir. Bağırıp çağırarak, kötü şeyler söyleyerek, ee, bu noktada bir netice alması mümkün değildir. Değerli kardeşlerim ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet kelimede de bu konuda ifade buyrulmuştur. O detayına inecek değiliz. Erkek de usulüne uygun şekilde ikazlanma yapacak. Kadın da usulüne uygun şekilde ikaz edecek. Kocasına söylemesi gerekeni kemal edep içerisinde e, ifade ederek e, hata varsa düzeltecek. Tabii ki aile içerisindeki en önemli hatalardan birisi dedik. Nedir? Ee, bu dedikodu ortamı olduğu gibi bunun kulis haline getirilmesi, bunun dışarılara yansıtılması, çoğunlukla kadınların e, aile içerisindeki problemleri dışarıya yansıtması, dedikodu ortamına söylemesi, biliyoruz ki dinimizin son derece çirkin gördüğü bir davranıştır. Bunlar da zaten bir problem yaşandı kadın bunu dışarı taşıdığı zaman piyasadan etraftan insanlar akıl verir sen buna nasıl davranıyorsun derhal terk et git vesaire vesaire türünden insanlar akıl verir bunlar gerçekte dost kimseler değildir değerli kardeşlerim onun için de ki en büyük ihanet eden insan karı koca arasındaki ilişkileri dışarıya taşıyan bunları dışarıya anlatan kimsedir. En büyük ihanet eden kimse onun için de ne yapmalıdır? Ve bu noktadaki problemleri dışarı yansıtmamaya gayret ederek çözmeye çalışmalıdır. Neden bahsediyoruz? Şiddetten dedik. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki kadınları şiddet uygun ilgili sizden biriniz hizmetçi döver gibi karısını döver, döver de sonra akşam gelip beraber yatar. Ne yüzdür diye peygamberimiz peygamberimiz e, o insanı ikaz ediyor, ihtar ediyor bunun bir e, yüzsüzlük olacağını ifade ediyor ki dövmeyle ilgili peygamberimizin karşılıklı hususta değerli kardeşlerim ve aileyle ilgili bir başka önemli hususta şu ki evlilik müessesesi sadece karı kocanın kendi aralarındaki bir sözleşmeyle biten sadece ikisini ilgilendiren bir şey değildir ya bu evlilikle birlikte artık iki ayrı topluluk birbiriyle hısım olur Birbiriyle akraba olur Onun içinde e, sorumluluk bu açıdan daha fazla artmış olur. Bir adam bir aileye eğer damat olmuşsa yaptığı davranıştan dolayı kız tarafı ya şeref duyacaktır. Ya da zillet duyacaktır, üzülecektir. Aynı şekilde kadın da e, gelin geldi ailenin temsilcisi olarak bir tarafın yüz karasıdır. Nasıl ki bugün herhangi bir aileden kız alındığında eğer gelin iyi çıkmışsa bir bakarsınız o kızın kardeşleri, bacılar varsa, amca kızları varsa ha bu iyi ailedir hemen başkaları tarif olur ama eğer kötü çıkmışsa bu başkalarına örnek olmuştur. Bu aileden bir gerin olduk. İllallah. Bir gerin aldık. İllallah der insanlar. Dolayısıyla da bu açıdan da bir kul hakkına da tecavüz etmiş olur. Kötü davranan insan dolayısıyla da her iki tarafında birbiriyle birbiriyle akraba olduğunu, bunun yeni neticeler doğurduğunu bilmek durumundayız. Sözlerimizi toparlarken bir iki madde daha değinelim. Bunlardan biri de değerli kardeşlerim aile huzuru açısından herkesin kendi görevini yapması. Yani kimsenin kimsenin kimsenin işine burnunu sokmamasıdır. Elin hamuruyla erkek işine karışma dendiği gibi erkeğe de sen kendi işini yap burnunu sokma denir. Aile içerisindeki düzenleri kim yapacaktır? Aile içerisindeki düzenleri kadın yapacaktır. Eğer hata gördüğü yemeğin tuzuydu, bilmem işte evde şunun yanlış olduğunu düşünüyorsa hanıma söyler, düzeltilir. Onun için de haddinden fazla saldırgan olması da erken yine bir huzursuzluk kaynağı olur. Aynı şekilde kadın nasıl kocana ne iş yaptın bugün diye hesabı çekmesi doğru değilse ve gizli özel erkeğin kendisine mahsus durumu kadınla paylaşılmazsa kadında da erkek de kadın ev işlerine karışmamalı. Çünkü herkesin bir ihtisas alanı vardır. İhtisasa saygı duymak da dindendir. Çünkü aynı zamanda ihtisasa bir insanın ihtisas alanı olan bir şeye saygı duymak nedir? Haddini bilmektir. Hani eskiler derlerdi ya İslam'ın şartı 5 altıncısı haddini bilmek diye Onun içinde her şeye karışmamak sadece sorumlu olduğun işle ilgilenmek yani bir insanın uzmanlık alanı olan bir iş varsa ona müdahale etmemek insanın kendi haddini bilmesidir Tabii ki bir şey istişare ile çözülecekse çözülür muhakkaki evde bir yanlış var erkeğin veya hanımın bir yanlışı varsa aile içerisinde istişare edecek bu, bu konular çözülür. Buna bir örnek anlatmamız gerekirse bilirsiniz Efendimiz aleyhisselatu Vesselam Hudeybiye umresi gerçekleştirdi. Bu Hudeybiye umresi neydi? Medine'ye hicretten kısa bir süre sonra Mekke'nin fethinden önce umre ziyaret yapmak istedi. Ashabi ile birlikte Mekke'ye yaklaştıkları zaman Mekke ahalisi peygamberimiz ve ashabının Mekke'ye girmesine izin vermedi. Biz gelmenizi istemiyoruz dediler. Orada bir Hudeybiye mevkiinde Hudeybiye anlaşması imzalandı ki bu önemli bir anlaşmaydı. İşte bu anlaşma sonucunda e, Müslümanların lehine olan, menfaatine olan pek çok madde olmasına rağmen maddelerden birisi de bu sene umre yapılmadan geri dönülecekti. Tabi bu madde Ashabın çok zoruna gitti. Buraya kadar ihramımızı giydik geldik. Tam Mekke'nin kapısındayız. Nasıl olur da geri çevriliriz. Ashab-ı kiram efendilerimiz bunu deyim yerindeyse yediremediler. Peygamberimiz de anlaşmaya imza atan reis olarak, başkan olarak onlara dedi ki hadi döneceğiz. Kurbanlarımızı kesip döneceğiz. Tabi ashab hiç içine sindiremediği için de peygamberimizin hadi şöyle hareket edelim sözüne e, pek ciddiye almadılar. Çünkü moralleri bozuktu. İsyan değil ama moralleri bozuk. Baş üstüne deyip hemen hareket geçmeleri gerekirdi. Geçmediler. Öyle olduğu ki peygamberimiz bir söz söylemiş. esap baka kalmış ama o sözü yerine getirmiyor. Tabii bu helal meselesi aslında. Peygamberimiz o esnada şaşırıyor. Hemen Ümmü Seleme Validemizin yanına geliyor. Onunla istişare ediyor ne yapayım diye. Ümmü Seleme Validemiz diyor ki bak hiç kimseye bir şey söyleme. Direkt sen kendin git kurbanını kes. Sen bu hareketleri yaparsan herkes seni taklit eder. Sen yaptıktan sonra bu ashab da sana uyar diyor. Ve gerçekten Peygamberimiz Ümmü Seleme Validemizin dediği gibi yapınca ashab da hiç ses çıkarmadan Peygamberimizi takip ediyorlar. Dolayısıyla yani en önemli bir savaş halinde bile bir tane istişare peygamberimizin hanımının o sözü, o tavsiyesi büyük bir krizi çözüyor. O dolayısıyla da hani her güçlü erkeğin başarılı erkeğin arkasında bir kadın var dedikleri gibi onun için de her an her yerde istişare yapmak uygun bir davranıştır. Ee, işte şu şuna bu buna deyip de e, kısıtlamamak gerekir. Tabii ki kadınların e, kaprisli halleri var biliyoruz ki işte o, şunda var bende niye yok Eltimde şöyle bende niye böyle herkes şöyle ben böyle gibi bu tür davranışlarına da kadınlar son verilmesi gerekir ama erkeklerin de erkeklerin de bazı şeyleri anlayışla karşılaması gerekir değerli kardeşlerim. Önemli olan her iki tarafında ne yapması, birbirini anlamaya çalışması dedik. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ayşe Validemizle, ev hali kavgaya tutuşmuşlar. Aralarında tartışma çıkmış. Tabi Peygamberimiz, aile erkek gücünü kullanmıyor. Peygamberlik gücü, bir ana erkek gücünü baskıyla susturabilir. Diyorlar ki, hakeme gidelim. Hakem kim olsun? Peygamberimiz Hazreti Ayşe validemize teklif ediyor babana gidelim. Hazreti Ayşe validemize kabul ediyor. Birlikte Hazreti Abu Bekir'in yanına gidiyorlar. Kavga etmişler bizi ayırmaz e, aramızı hakem ol diye. Tabii Peygamberimiz diyor ki önce işte sen anlat. Peygamberimiz başlıyor anlatmaya, konuşur ki hani kavgalılar ya. Bunu, peygamberimiz aralarındaki kavgayı anlatırken. Hazreti Ayşe birden müdahale ediyor. Diyor ki, bak doğru konuşa, adaletli davran diye Peygamberimizin sözünü müdahale ediyor. Tabi Hazreti Evvelaîr de zaten mahcup, kızı damadıyla kavga etmiş, kendi hakem Peygamberimiz karşısında da ee, Hazreti Ayşe'nin bu Peygamberimize saldıran sözünü müdahale eden tavrını görünce sinirleniyor, kendini tutamayıp. E, tokadı patlatıyor kızını. Hazreti Ayşe'nin yüzüne e, bir kuvvetli tokat vuruyor ve Hazreti Ayşe'nin burnu kanıyor. Daha Hazreti Ayşe geride burnunu falan temizlemeye meşgul peygamberimiz diyor ki ya Bekir seni hakem kılmaktan maksadımız bu değildi. Yani hakemin de doğru olması gerekiyor. Ben işte bu benim tarafım değil de adaletsizlik yapmaması gerekiyor ve peygamberimizin de hayatında hakem tuttuğunu görmüş oluyoruz. Bununla iki, bir iki üç misal daha vererek sohbetimizi kapatalım. Değerli kardeşlerim yine Efendimizin hanımlarından Hazreti Safiye validemiz. Biliyorsunuz Hazreti Safiye validemiz peygamberimize şikayete geliyor. Ya Resulallah diyor diğer hanımlar kendisini Yahudi kızı diye oynatıyorlar. Resul, zoruna gidiyor. Ya Allah diyor, işte bana hep Yahudi kızı diyorlar. Kendisi üzülüyor, şikayet ediyor. Peygamberimiz de onun bu tavrına diyor ki bak sana bir daha böyle söyleyecek olurlarsa de ki, kocam Hazreti Muhammed, babam Hazreti Harun, amcam Hazreti Musa bu durumda diyor, ben sizden daha üstünüm. Böyle söyle diyor. Peygamberimiz de öylece Aile içerisindeki bu huzursuzluğu teskin etmiş oluyor. O ne yapıyorsunuz? Gelip müdahale değil. Kadına akıl veriyor. Böyle şöyle diyor. Çözmüş oluyor. Yine başka bir olayda peygamberimizi bir gün e, Farisi ilerden birisi, bir İranlı evine yemeğe davet ediyor. Yemek yapmış. Medine'de peygamberimiz de diyor ki hanımda gelecek mi? Adam da yok diyor. Hanım davet ediyor. Tek davetlisin. Peki diyor peygamberimiz gitmiyor. Niye hanım gelecek? Gelmedi. Aradan zaman geçiyor. Aynı şahıs daveti ikinci defa tekrar ediyor. Peygamberimiz aynı sorusu Hanımda Hanım da gelecek mi? Adam yine kaşlarını çatıyor. Yok diyor. Tek sensin davetle. Yine peygamberimiz o davete gitmiyor. Aradan biraz daha zaman geçiyor. Aynı şekilde yine aynı adamdan aynı davet tekrar ettiğinde... Peygamberimiz diyor ki yine hanım gelecek mi? Evet o da gelsin buyursun diye davet edince tamam diyor. Hazreti Ayşe'yi alıp gidiyor. Yani peygamberimizin hanımına nasıl sahip çıktığını görüyoruz. Bugün böyle bir şeyi toplumda anlatmak ne kadar doğru. Yine biliyorsunuz ki bir gün ashab kiramdan birisi kalabalığın içerisinde bir soru soracak peygamberimizin. Çok merak ettiği bir soru. Ve topluluğun içerisinde özelde değil sorduğu soru şu, ya Resulallah sen insanların içerisinde en çok kimi seviyorsun? Peygamberimiz cevabı Ayşe'ye. Çekinmeden rahat bir şekilde en fazla Hazreti Ayşe validemizi sevdiğini söylüyor, söylüyor Peygamberimiz. Yine Peygamberimiz Hazreti Ayşe ile evliliklerinin ilk dönemlerinde Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimiz'e soruyor, ya Resulallah diyor, sen beni nasıl seviyorsun, ne kadar seviyorsun? Diyor ki Peygamberimiz, ben seni kör düğüm gibi seviyorum. Kör düğüm nasıl çözülmezse e, o kadar e, sağlamsa zaman geçiyor. Uzun yıllar geçiyor. Ya Resulallah e, köydür, kör, düğüm, kör düğüm ne durumda? Peygamberimiz diyor ki ilk günkü gibi. Bir daha zaman geçiyor. Aynı soru aynı cevap. İlk günkü gibi Peygamberimizin sevgisinde hiçbir şey eksilmemiş değerli kardeşlerim. Ve Son bir hadis-i şerifle de sohbetimizi noktalayalım. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bizlere kıyamete kadar baki kalacak evrensel bir mesaj olarak buyuruyor ki Hayrukum, hayrukum li ehlih ve ana hayrukum li ehlih. İçinizde en iyiniz, en hayrınız ailesine en iyi davrananınızdır. Ben de içinizde ailesine en iyi davranınız. Ve selamünaleyhisselam rabbil